eser Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali 1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. Sen kimsin oğlum? Ben Yusuf'um. Kim Yusuf? Ethem oğlu Yusuf. Ee, burada ne bekliyorsun ha? Çocuk eliyle anne ve babasını gösterir. Onları bekliyorum. Ne zamandan beri buradasın? Akşamdan beri. Vukuat'tan sonra candarmaya koştum, haber saldım, sonra yine geldim. Onları nasıl yalnız bırakayım? Korkmuyor musun? Anamla babam. Nesinden korkayım? Vukuat olduğu zaman da burada mıydın? Yanı başımızdaki odadaydım. Ee, sana bir şey yapmadılar. Biri bana da saldırdı ya... ...aşağıdan başka biri geldi... ...öbürünü aldı götürdü. Çocuk... ...ehemmiyet vermek istemeyen bir tavırla... ...başını salladı ve elini uzattı. Odaya girdiğimde... ...anam daha canlıydı. Debeleniyordu. Hemen eşkiyanın üstüne atıldım. Azıcık boğuştuk ama... Anaca ağzımın depreşmez oldu. Ben de yakasını bıraktım. Sonradan bir baktım. Dövüşürken parmağım kesilmiş. Çok acıdı. Çok acıdı ama şimdi biraz hafifledi. Senin kimin kimsen var mı? Anamla babamdan gayrı kimsem yoktu. Kaymakam küçük Yusuf'un elinden tuttu. Kendine doğru çekti. Gözleri yaşarmış gibiydi. <Gülüyor> gel benimle öyleyse. Nereye gelip? Benimle gel. Benim yanımda kal. Ben seni baban gibi severim. Olmaz mı? Beni babam gibi sevemezsin ama... ...geleyim. Senin de kimin kimsen yok mu? Var, var ama sen de gel. Benim oğlum ol. Benim hiç erkek çocuğum yok. <Gülüyor> Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz bu satırlar Kuyucaklı Yusuf adlı romandan. Romanda anne ve babası eşkıyalar tarafından öldürülen 9 yaşındaki bir çocuğun trajik hayatı anlatılıyor. Yusuf, anne ve babasını kaybettikten sonra kaymakam tarafından evlatlık edilir. Kaymakamın karısı Şahin de, Yusuf'un evlatlık edinilmesinden baştan beri hiç hoşnut kalmaz ve bu hoşnutsuzluğunu Yusuf'a da belli eder. Yusuf da Şahin diye pek ısınmaz ama Kızı Muazzez'den çok hoşlanır. Muazez ve Yusuf, çocukluktan gençliğe geçtiklerinde birbirlerine aşık olduklarını fark edeceklerdir. Kuyucaklı Yusuf romanı bir aşk hikayesi ama romanda bu ana konuyu çevreleyen çok önemli yan konular da var. Öncelikle romanın konusu ikinci meşrutiyetin ilanından önce başlıyor ve birinci dünya savaşının ilanından sonra bitiyor. Bu zaman dilimi içinde Edremit'in görünümü, toplum yapısı, memurların yaşayışı, eşrafla yönetimin ilişkileri, halkın durumu birer yan konu olarak yer alıyor. Sevgili dinleyenler, romanın yazarı Sabahattin Ali'nin hayat hikayesine kısaca bir göz atalım. Sabahattin Ali, 1907 yılında doğar. Öğretmenlik okulunu bitirdikten sonra bir yıl öğretmenlik yapar, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir sınavı kazanarak Almanya'ya eğitim almaya gider. Almanya'dan döndükten sonra Almanca öğretmenliği ve çevirmenlik görevlerinde bulunur. Ayrıca Marko Paşa adlı bir mizah dergisi çıkarır. 1948 yılında hayata veda eden yazarın şiir, roman, hikaye ve oyun türlerinde eserleri vardır. Eserlerinden bazıları Değirmen, Kaan'ı, Sırça Köşk, Kürk Mantolu Madonna. Eserlerinin tümünde kullandığı temiz Türkçe, Kuyucaklı Yusuf romanında da belirkin. Kuyucaklı Yusuf romanı, dili, konusu ve anlatımı açısından Türk romancılığının seçkin örneklerinden biri. Romanda, çağın siyasi olay ve kavgaları üzerinde çok fazla durulmuyor. Meşrutiyet dönemi, Trablusgarp ve Balkan savaşları birkaç satırla veriliyor. Birinci Dünya Savaşı ile seferberliği anlatan kısımlar birkaç sayfayı geçmiyor. Davul zurna ey gaziler, sokaklarda kalabalık hem oynayan hem bağıran hem de yürüyen coşkun ve genç askerler kendilerine nasıl bir akıbetin beklediğini bilmeyen ve ya gazi ya şehit diye bağırdıkları halde ölümü akıllarına bile getirmeyen zavallılar hayatın yekne saklığı içinde birden bire veren bu korkunç değişikliği gülerek kabul eden ona koşan ve ne için kim için ölmeye gideceklerini, nerede ve nasıl öldürüleceklerini asla akıllarına getirmeyen kahramanlar. Yalnız kadınlar işin fecatini daha iyi görüyorlardı. Muhayyerelerinin kısırlığı, bu korkunç şeyi yalancı cazibelerle süslemelerine mani oluyor ve onlara gelecek günlerin acılarını şimdiden düşündürüyordu. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin ilk romanı. Sabahattin Ali, bu romana başlarken üç kitaplık bir dizi olarak tasarlamıştı. Birincisi Kuyucaklı Yusuf olacaktı, ikincisi Yusuf'un eşkıyalık günlerini konu edecekti, üçüncüsü ise Yusuf'un dağdan inerek göçebe yörükler arasında geçirdiği hayatı anlatacaktı. Ne yazık ki yazar bu dizinin sadece bir tanesini yazabildi. Sevgili dinleyenler, şimdi romana dönelim ve Kuyucaklı Yusuf'un okulla ilişkisinin nasıl olduğunu dinleyelim. Müzik Yusuf ilk defa Edremit'te mektebe gitti. Fakat bu mektep devri pek uzun sürmedi. Buraya geldikleri zaman Yusuf 10 yaşlarında kadardı. Sarı benizli, naif fakat kuvvetli ve dayanıklı bir çocuktu. Mektep onu sıkıyordu. İlk zamanlarda yani okumu öğreninceye kadar devam eden merak ve alakası pek çabuk kayboldu. Tabii bunlar Şahinden'in yeni bir takım hücumlarına ve çocuğun istikbaline dair falcılıklarına yol açıyordu. ''Bey, bu çocuk senin başının derdi demez miydim? İşte adam olmaktan nasıl korktuğunu gör. İşte parmağımı basıyorum, bu çocuk yol kesici olacak. Ama sen kendin sardın başına bu derdi. Kimse de kabahat yok.'' Yusuf'un tahsile karşı olan bu lakayetlığı Selahattin Bey'in de pek hoşuna gitmiyordu ama... ...çocuğun ne kadar garip tabiatlı olduğunu bildiği için fazla ısrardan çekiniyordu. ''Yusuf, sen neden okumak istemiyorsun?'' Okumak öğrendim ya, daha ne okuyayım? Canım bu kadar yetmez. Bu dünyada birçok şeyleri bilmek lazım. Sırası düştükçe bilenlerden öğrenirim. Selahattin Bey bir müddet işi oluruna bırakmaya karar verdi. Şahin'de de bütün zırıltısına rağmen Yusuf'un okula gitmemesinden pek de şikayetçi değildi. Muazzeze her zaman Yusuf'a bırakıp istediği gibi gezebiliyor, kızı her yere götürüp başına dert etmek veya evde bırakıp gözü arkada kalmak gibi sıkıntılardan kurtuluyordu. Böylece küçük Yusuf, bir sur harabesi üzerinde çıkan bir yabani incir ağacı gibi biraz sıkıntılı ve şekilsiz fakat serbest ve istediği gibi büyüyor ve gelişiyordu. Yıllar geçer, Yusuf delikanlılık çağına gelir. Konuşmayı pek sevmeyen, kendi halinde bir genç olmuştur. Babasının zeytinlikleriyle uğraşmakta ve tarlada çalışan işçilerle ilgilenmektedir. Sanki doğduğu kuyucaklı köyünü özler gibi, tarlada çalışan köylülere yakın hissetmektedir kendisini. Yaşadığı kasabadaki ilişkileri dürüst bulmaz. Kendisini yabancı ve farklı hisseder. Bu arada Salahattin Bey büyük bir borcun altına girmiştir. Borçtan kurtulmasının tek yolu, kızı muazzezi fabrikatör Hilmi Bey'in şımarık ve Hovardaoğlu oğlu Şakir'le evlendirmektir. Yusuf, Şakir'in kişiliğini beğenmediği için ve daha da önemlisi içten içe muazzezden hoşlandığı için bu evliliğe karşı çıkar. Yakın arkadaşı Ali'ye içine düştükleri zor durumu anlatır. Yusuf, Muazzez'i Şakir'le evlendirmek zorunda olduklarını Ali'ye anlatırken Ali hiddetlenir. Ben bu kadarını düşünememiştim. Sandığımdan daha aşağılık adammış bunlar. Demek ki babanı borçlu etmekten maksatları buymuş. Şakir, Muazzez'i bu yoldan elde etmek niyetinde. Babamdan artık hayır yok. Ne yapacağını bilmiyor. Muazzez'in bu anlattıklarından haberi var mı? Bilmem. Nereden haber olacak? Şakir'e gitmek istiyor mu? O ne bilecek? Aklı erer mi? Ali bir şeyler söylemek istiyor fakat bir türlü beceremiyordu. Birkaç kere ağzını açtı sonra tekrar sustu. Yusuf dalgın dalgın bekliyordu. Herhalde babam parayı ödemeli. Nasıl öder? Neyle öder? Ben vereyim. Muazzezi sen mi istiyorsun? Ali kıpkırmızı olarak önüne baktı. Yusuf yerinden kalkıp Ali'nin omzuna vurdu. Bu dünyada karşılıksız hayır işlenmediğini öğrendim de onun için sordum. Ne kızıyorsun? Bu işi ben de münasip bulurum. Babama bu akşam açayım. Her halde razı olacaktır. Muazzez kendi dışında gelişen bu olayları duyunca çok üzülür ve bir akşam Yusuf'a açılır. Yusuf elinde idare ile Tahta merdivenleri gıcırdata gıcırdata çıkmaya başladı. Yukarı kata gelince biraz durdu. İdareyi odaya mı götürsem, burada mı bıraksam diye düşündü. Şahinde henüz gelmediği için bırakmaya karar verdi ve merdiven başındaki sahanlığa doğru bir adım attı. Fakat birdenbire ''Aa'' diyerek yerinde kaldı. Karşı odanın kapısı açıktı ve Muazzez orada durmuş, Yusuf'a bakıyordu. ''Ne o kız, yatmadın mı?'' Seni bekledim. Ne var ki? Bir diyeceğim var. Yarını yok mu bunun? Bu akşam söylemek istemiştim. Dinlemeyeceksen gideyim. <gülüyor> Gel bakalım oturup konuşalım. <gülüyor> Muazzez'inkine bitişik olan Yusuf'un odasına girdiler. Bir kerevetin üstünde serili duran yatağa yan yana oturdular. Muazzez derhal mukaddeme yapmadan sordu. Abi beni kaça sattınız? Daha doğrusu beni kaça sattın. Ne demek istiyorsun? Ne mi? Bugün annem hepsini anlattı. Babamın borcundan tut da... Peki ne olmuş? Nesi var Ali'nin? Beğenmedin mi? Bunu bana sormak şimdi mi aklınıza geldi? Kimseyi beğenmediğim yok. Fakat ben Ali'ye falan gitmem. Bunu da bilmiş olun. <gülüyor> Yoksa gönlün hep o Şakir'de mi? Bana bir daha böyle bir şey söyleme Yusuf abi. Böyle şey söyleme. Peki kimi istiyorsun öyleyse? Muazzez kendini daha fazla zapt ağlamaya başladı. Başını önüne eğmişti ve gözlerinden yaşlar birbiri arkasına süzülerek göğsüne damlıyordu. Yusuf onu kolundan çekerek tekrar yatağın kenarına oturttu ve tatlı bir sesle sordu. Söylesene, kimi istiyorsun? Hiç kimseyi, anlamıyor musun? Hiç kimseyi! <gülüyor> ve gözlerini uzun müddet onun gözünden ayırmadı. Yusuf da ona bakıyor ve idarenin titrek ışığı vuran yüzünde yer yer ürpermeler oluyordu. Elini yavaşça uzatarak genç kızın saçlarını okşadı. O zaman Muazzez bu işareti bekliyormuş gibi doğruldu. Yusuf'un ellerini avuçlarının içine aldı. Kimi istiyorum anladın mı? Anladım. Muazzez hayatında ilk defa Yusuf'un iri kahverengi gözlerinden yaşlar parladığını gördü. Birbirine aşık olduğunu anlayan iki gencin bir araya gelmeleri pek kolay olmaz. Muazzez'le evlenmek isteyen iki genç daha vardır. Ali ve Şakir. Olaylar Şakir'in Ali'yi vurmasıyla daha karmaşık bir hale gelir. Kuyucaklı Yusuf romanı ile ilgili eleştirmen Fetin Ağac'ını görmüş şöyle. Kuyucaklı Yusuf, kişilerin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmaktaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermekteki üstün başarıyla sosyal gerçeklikle İnsani gerçekliği tam bir uyum içinde dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman. Romanın özündeki Yusuf ve Muazzez'in aşkı, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun adlı halk hikayelerini andırır. Onlardaki gibi Kuyucaklı Yusuf'ta da aşkın oluşumu büyük engellerle karşılaşır. Esere dramatik hava veren bu engeller güç bela aşılır. Sevenlerin çektikleri acılar ve katlandığı sıkıntılar sonunda mutluluk gelir ama o da kısa sürecektir. Daha büyük yıkımlarla güzel olan her şey kökünden sökülecektir. <Gülüyor> atları dört nara kaldırmıştı. Genç kız yaylının iç taraflarında bir köşeye büzülmüş ve elleriyle iki tarafına sarılmış düşünüyordu. Araba taşlara çarparak fırlayınca veya hızla dönünce hafif bir ses çıkarıyor sonra susuyordu. Birdenbire içine endişeler kaplamıştı. Bu yolculuğun sonundan korkuyor gibiydi. Nereye gidiyorlardı? Tabii eve. Acaba hakikaten eve mi? Muazzez. Yusuf'un yüzünü arkadan pek az görebiliyordu fakat bu çehrede neler olduğunu tamamen biliyordu. Kız kardeşini alıp eve dönen bir insanın yüzü böyle olmazdı. Hiç böyle olmazdı. Bir aralık Yusuf yerinden fırlar gibi oldu. Dışarıyı görmeyen Muazzez korktu. Yusuf elindeki kamçıyı şiddetle savuruyor ve atlar deli gibi koşuyordu. Muazzez arkadaki muşambayı kaldırınca soğuk tulumbada olduklarını gördü. Yusuf, nereye gidiyoruz diye bağırdı. Çünkü kasabaya gidecek yerde atlar sağa dönmüş, havran yolunu tutmuştu. Sevgili dinleyenler, Kuyucaklı Yusuf'u okuduğunuz zaman birbirini seven iki insanın karşısına çıkan talihsiz engelleri görecek ve tek solukta kitabı bitirmek isteyeceksiniz. İki insanın kavuşabilmesi için birbirini sevmesi yeterli mi? Sorusuna da bu romanda cevap bulacaksınız. Sevgili edebiyat dostları, edebiyatla kalın. Hoşçakalın.